Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Milis Behlil ve Yeşim Burul me yeah, to the end of love let me see your beauty when the witnesses are gone let me feel you moving like they do in Babylon show me slowly what I only know the limits of and dance me to the end of love yeah dance me to the end of Our love will both of us above and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtain. That our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and then me to the end of love. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefilde daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu hafta Yeşim Burul aramızda değil. Ee, programımızı Leonard Cohen'dan Dance Me To The End Of Love ile açtık. Bu hafta çok yeni filmimiz var, 10 yeni filmimiz var. Bunlardan bir tanesi Rosewater ee, bu şarkıyı kullanıyor. Önemli de bir sahnede kullanıyor. Ee, baş karakteri bu şarkı eşliğinde kafasında bu çalarken e, hapis hücresinde dans ediyor. Rosewater'dan biraz sonra daha detaylı bahsedeceğiz. E, ve tabii Leonard Cohen çalınca radyomuzun Cohen kardeşleri Güzeldere kardeşlere de bir e, selam veriyoruz buradan. Evet bu hafta 10 yeni filmimiz var dedik. Bu 10 e, yeni filme ilaveten tabii ki film festivali sürüyor. İkinci hafta daha da yoğun geçecek etkinliklerle ve yabancı konuklarla. Ondan da bahsedeceğiz. E, fakat bütün bunları geçmeden önce her zaman gibi önce iletişim bilgilerimizi vereyim ben size. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com. Radyo'nun telefon numarasıysa 212 alan kodu 343. 40 40. Bu haftaki destekçimiz Çağlayan Eren Dağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 10 film dedik. Ee, bunların ön plana çıkanlarından bir tanesi Rosewater, gül suyu olsa da sanırım. Rosewater olarak geçiyor. Sadece Türkçe isim ve arca verilmemiş. John Stewart'ın e, ilk yönetmenliği bu. John Stewart senelerdir The Daily Show'un e, sunuculuğunu e, yapan ve tabii yazan e, ...çok tanınmış bir komedyen olarak bilinse de... ...tabii bir bilinen yanında çok politik olması... ...Amerika'nın e, en politik e, televizyon programlarından biri... ...Daily Show komedi kanalında... E, ...bu sene zaten bıraktı e, yerini... ...devrediyor önümüzdeki eyle, aylarda... E, ...o esnada bir de uzun metraj film çekmiş oldu arada... ...bu film ise gerçek bir olaydan çıkılarak... E, ...oluşturulmuş baş karakterin hatıralarından yola çıkılarak senaryo yazılmış. E, filmin başrollerinde Gael Garcia Bernal, Dimitri Leonidas, Şohre Agdaşlu ve Haluk Bilginer yer alıyorlar. E, Londra'da yaşayan İranlı muhabir Maziar Bahari'nin hikayesi. E, başkanlık seçimlerinde bu geçtiğimiz seçimlerde 2009 yılında e, olayları takip etmek üzere İran'a gidiyor bir haftalığına. ...fakat e, gittiği zaman orada e, casus olmakla suçlanıyor ve hapse kapatılıyor. Üç ay kadar bu gerçek hikayesi. E, hatta Daily Show'da daha önce yayınlanmış e, kurmaca bir röportajını da... ...işte casus olduğunu iddia ettiği ama şakacıktan iddia ettiği bir e, röportajı da... E, ...gerçekten casus olduğuna kanıt olarak gösteriyorlar kendisine... Ee, dediğim gibi gerçek bir hikaye, kendisi daha sonra çıkıyor hapisten ve bu filmin tanıtımında da oldukça aktif e, rol aldı. Filmin adı da bu gül suyu, Rosewater'da e, işkence edilirken kendisine sadece tabii göremediği ve sadece kokusunu alabildiği gül suyunu kokladığı e, adamdan geliyor filmin adı. Evet bu haftanın e, ön plana çıkan filmlerinden biri. Bu 10 filmin bu arada hemen belirtelim başladığı. E, Dört tanesi korku gerilim, böyle bir gerilimli bir hafta var karşımızda. Korku gerilimlere geçmeden e, iki film daha tanıtacağım. Bunlardan biri e, Woman in Gold, Altınlı Kadın. Bu da gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilmiş bir film. Yönetmen Simon Curtis, başrollerde Helen Mirren, Ryan Reynolds ve Daniel Brühl yer alıyorlar. E, hikayenin e, kökleri İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor Avusturya'ya. E, Avusturya'dan... Kaçmak zorunda kalmış, bütün e, ailesini varını yoğunu kaybetmiş. E, yaşlı bir Yahudi kadın Amerika'ya yerleşmiş. Fakat 60 yıl kadar sonra e, aile yadigarı portresinin kendisine geri verilmesi gerektiğine karar veriyor. Ve e, genç bir avukatla beraber Avusturya hükümetine dava açıyor. Zira bu e, aile yadigarı resim. ...Gustav Klimt'in en meşhur eserlerinden Adel Bloch ve e, Avusturya'da müzede sergilenmekte ülkenin en önemli eserlerinden biri olarak. E, dediğim gibi bu da gerçek bir hikaye, e, oldukça ilginç bir öykü. E, oyuncu kadrusu özellikle Helen Merrin haliyle gayet güçlü fakat çok da iyi eleştiriler almadığını belirtmekte de fayda var. Ronan Joffin'in yeni filmi de bu hafta sinemalarda maalesef o da çok fazla beğenilmedi. Gişede veya seyir veya eleştirmenler tarafından The Lovers Son Savaş Aşk başrollerde Josh Hartnett, Tamsin Egerton ve Bi Pasha Basu yer alıyorlar. Killing Fields gibi, The Mission gibi filmlerle Adını çok duyurmuştur Roland Jaffe, 80'li yıllarda, son dönemlerde daha az ismini duyuyoruz. Burada da e, iki paralel dönemde geçen, paralel boyutlarda geçen e, hikayeleri anlatıyor. 2020'de bir e, dalış kazası geçiren bir adam, e, Josh Hartnett'in karakteri, kendisini 1770'lerde Hindistan'da Bir hikayenin içinde buluyor ve orada bir aşka yaşıyor fakat 2020'deki e, kendi ailesi karısı da e, ayrıca onu orada beklemekte aynı anda iki boyutta birden varlığını sürdürüyor. Böyle bir e, hafif fantastik tarihi fütüristik e, aşklı maceralı bir hikaye Son Savaş Aşk. Evet şimdi bir parçayla devam edelim. Ee, Woman and Gold filminden Altınlı Kadın filminden Maria Altman'ın temasını dinleyeceğiz. Besteciler Martin Feps ve Hans Zimmer. Maria Altman'ın temasını dinledik. Altınlı Kadın, Woman and Gold filminin ana temalarından biriydi. Martin Phipps ve Hans Zimmer bestesiydi. Bu hafta gösterime giren filmlerden biri Altınlı Kadın. Evet, bu hafta bol gerilim, korku film olduğunu söylemiştim. Bunların bir kısmı Avrupa'dan geliyor. Bir tanesi de başka sinema kapsamında gösterilecek ee, hayvan düşü Nördi Rene One Animals Dream olarak da İngilizcesi çevriliyor. Bir Danimarka filmi bu. Jonas Alexander Anby yönetmiş. Başrollerde Lars Mikkelsen, Sonja Zul, Sonja Richter ve Jakob Oftebro yer alıyorlar. Danimarka'da küçük bir balıkçı kasabasında e, yaşayan genç bir kız... E, ...yatalak annesi ve onlara bakan babasıyla yaşıyor. Fakat büyüdükçe e, bu büyüme sancıları giderek daha fizikselleşmeye başlıyor ve... E, ...bir kurt kadın hikayesine dönüşüyor hikaye. Geçtiğim sene çeşitli festivallerde gösterildi. Oldukça da meraklısı vardı. Bu tip daha daha az şoke edici... ...kurt kadın hikayelerini... ...Avrupa vari bu tip tür filmlerini tercih edenler için... ...bu hafta Hayvan Düşü gösterimde. Bu sefer bir de Belçika'dan... ...gerilim korku filmimiz var. Evet. VELP hub İngilizcesi veya ölüm kampı olarak çevrilmiş bizde Jonas Covert yönetmiş başrollerde Steph Ertz, Eveline Bosman, Titus de Vogt ve Gil Ekeler yer alıyorlar bir izci ekibi hafta sonu e, ormanlık bir alanda kamp kurmaya gidiyor Tabii böyle biz biliyoruz ki seyirciler olarak gerilim filmlerinde öyle ormanlara gitmek hiç iyi bir şey değildir Orta okul çağında çocuklar bunlar başlarında da birkaç daha büyük var. O büyükler çeşitli korkutucu hikayeler anlatıyorlar çocuklara ama pek de etkilenmiyor çocuklar aslında. Sadece bir tanesi Kay adlı bu anlatılan yaratıktan giderek daha çok korkmaya başlıyor. Bu kamp yapan insanlara saldırdığına dair hikayeye biraz fazlasıyla inanmaya başlıyor. Ee, geri kalanında tabii bir gece ve bir grup genç hikayelerinden biri biraz. Yine Avrupa menşeili fakat bu sefer Amerikan versiyonunu izleyeceğimiz bir korku gerilim filmi. The Loft daire. Eric van Looy yönetmiş. The Loft'un orijinali 2008 yılı Belçika yapımı. Yine Eric van Looy yönettiği. Ardından 2010 yılında nedense bir Hollanda e, yeniden yapımı gerçekleştiriliyor. Nedense diyorum çünkü e, her şeyden öte dil neredeyse aynı. Biri Flamanca, biri e, Hollanda'ca olmak üzere. Onun yönetmeni başka fakat yönetmen bir süreliğine hastalandığında Eric van Looy yine onun da bir kısmını yönetiyor. E, ve üçüncü defa da Hollywood'da e, bu filmini tekrar çekiyor fanloy. Filmin başrollerinde Carl Urban, James Marsden, Wentworth Miller, Eric Stonestreet ve filmin orijinalinde de oynamış olan tanınmış Belçikalı oyuncu Matthias Schoenaerts yer alıyorlar. Beş evli arkadaş bir garsoniyer. Tutuyorlar. Tek gecelik ilişkiler için böyle bir gerektiğinde kullanılmak üzere gayet güzel bir çatı katı anahtarları da paylaşıyorlar. Fakat bir gün sabah kapıyı açınca yatakta güzel sarışın fakat kanlar içinde ve ölmüş bir kadın bulduklarında işler sarpa sarıyor. Son korku gerilim filmimiz ise bu sefer Mısır'da geçen bir hikaye The Pyramid, Piramid'in Laneti. ...Gregory Levasör yönetmiş. Başrollerde Ashley Hinshaw, James Buckley, Dennis O'Hare ve Daniel Amerman yer alıyorlar. Bir grup Amerikalı arkeolog çölde bir daha önce bilinmeyen bir piramidi keşfediyor. Hatta bu üç kenarlı bir piramit. Gerçekte böyle bir şey yokmuş bu arada. işin o kısmı da kurmaca. Ve piramidin içine giriyorlar araştırmak üzere. Fakat... Dışarı çıkış mümkün değil ve piramidin içinde bir takım güçler onları yok etmeye çalışıyor. Evet bu da haftanın dördüncü korku gerilim filmi. Şimdi e, haftanın yeni filmlerinden e, Hayvan Düşü, e, Danimarka filminden bir parça dinleyeceğiz. Mö'den geliyor The Sea. O'dan dinledik The Sea bu hafta gösterime giren Danimarka filmi Nördrenet Römer Hayvan Düşü filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet 10 yeni filmli dolu bir hafta var yine ee, bunların arasında 3 tane de yerli yapım var onları da hızla tanıtalım. Aşk Olsun bir romantik komedi adından da anlaşılabileceği gibi aslında. Filmin yönetmenleri Neslihan Yıldız Alak ve Murat Serezli. Başrollerde İlker Aksum, Sedef Avcı, Kenan Ece ve Selen Seyven yer alıyorlar. İlker Aksum'un canlandırdığı Ozan, kadınlara aşk doktorluğu yapan bir yandan da aşk üzerine kitaplar yazan bir karakter... Ee, ...yeni bir müşteri geliyor Ceyda adında... ...ayrıldığı sevgilisine geri dönmek için yardım istiyor... ...fakat ayrıldığı sevgilisi de başka birine aşık olmuş durumda... Ee, ...bu esnada Ozan da başka bir kadına aşık oluyor... İşler iyice sarpa sarıyor... ...bir başka e, aşklı hikaye ama daha çok bir yol hikayesi... ...sonsuz bir aşk, Ozan Uzunoğlu yönetmiş... ...İsmail Hacıoğlu, Ferhat Gündoğdu, Özlem Tekin başrollerde... Volkan ve Serhan adlı iki e, kanser hastası e, hayatlarının kalanını e, keyfini çıkarmak üzere yola düşmeye karar veriyorlar e, hastaneden çıkıp. E, ve yola düşerken birden yol karşılarına e, Özlem Tekin de çıkıveriyor. Özlem Tekin kendini canlandırıyor. E, en azından kendi gibi bir karakter ve adı da Özlem Tekin e, ve Meşhur olan ne kadar gerçek şahsiyetiyle örtüşüyor tabii bilemeyiz. E, ve üçü e, yaşamın keyfini çıkarmak üzere İstanbul'dan Denizli'ye doğru bir e, yolculuğa çıkıyorlar. Son olarak da yerli yapımlarda bu hafta kaçış 1950 yer alıyor. İbrahim Biçer yönetmiş. Başrollerde Atilla Saral, Zeynep Gülmez, İlker Gürsoy ve Aydın Pusa. Zülkef Yaşıl Bahçenin ata topraklarından anavatana anılar isimli kitabından uyarlanmış bu da 1950'li yıllarda Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçmaya çalışan üç Türk gencinin hikayesini anlatıyor. Kaçış 1950. Evet bu 10 film gösterime girerken ama tabii bir yandan da İstanbul Film Festivali dediğimiz gibi hızla devam ediyor ee, ve şimdi. ...festivaldeki filmlerden bir parçayla devam ediyoruz. Bundan sonra da festivaldeki filmlerden çeşitli parçalar çalmaya devam edeceğiz. Ağırlıklı bir movie olmak üzere. Fakat şimdi çalacağımız parça If Saint Laurent hakkında yapılan bu seneki iki filmden daha çok beğenileni... ...ve önümüzdeki pazartesi akşamı galasını İstanbul Festivali'nde yapacak olan Saint Laurent'dan geliyor. Creedence Clearwater Revival'dan dinliyoruz. I Put A Spell On You. Fredens Clearwater Revival dandi I put a spell on you. Det filmfestival där vi medjord i dig, en av de kärsta gösteljag filmerna från galasen, en av de kärsta gösteljag filmerna från galasen, en av de kärsta gösteljag filmerna från galasen, en Ee, bir On kadar film arasında e, özellikle ön plana çıkan Sedef Büğüme adlı belgeseli mesela burada anlamak isterim. Ee, tabii güvenli oynayıp klasiklere gidince Visconti'nin Leopar'ını büyük ekranda görmek gibi e, büyük zevkler de olabiliyor işin ucunda. E, bu tip şansları da unutmamak lazım festival boyunca. Ee, mesela bugün de İstanbul Modern'de e, hatta şu anda zaten gösteriliyor e, bir tanesi e, Türk klasiklerinden filmler var. Biraz sonra da mesela e, Seyit Han saat yedide gösterilecek. Bazı bu e, zamanında eğer büyük ekranla göremediyseniz e, klasikleri de festival aracılığıyla tekrar e, izlemek büyük bir keyif verebiliyor insana. Bunun dışında e, heyecanla beklediğim başka filmler de var. Çeşitli etkinlikler de var. Onları da hatırlatmak istiyorum. Mesela yarın gayet yoğun bir gün... Eisenstein Meksika'da gösterilecek Greenaway'in yeni filmi fakat maalesef aynı saatte e, Fransız kültürün yenilenen ve tekrar açılan salonunda da Haiti'de cinayet oynuyor. Raoul Peck'in filmin yönetmeninin katılımıyla e, karar vermek bir hayli zor ikisinin arasında. E, yine yarın akşam mesela 9.30'da Seymour adlı belgeseli ben şahsen çok merak ediyorum Ethan Hawke'ın yönettiği e, oldukça iyi eleştiriler alıyor. Pazar günü e, her nefis Ne kadar küçük ekran için yapılmış olsa da televizyon için yapılmış olsa da Bruno Dumont'un e, serisi Küçük Serseri. Top, i̇ki gösterim üst üste e, toplu gösterilecek. Dört e, saat kadar sürüyor çünkü hepsi beraber. O da heyecanla beklediğim gösterimlerden biri. Televizyon dizisi olmasına rağmen geçtiğimiz sene Cayet-i e, Sinema'nın e, listesinin tepesindeydi. En iyi filmler listesinde. Pazar günü yine e, heyecanla beklediğini bildiğim bir belgesel var. Kuzey e, yerlerde tükenmiş durumda. Filmin yönetmenlerinden Çayan Demirel e, maalesef e, hastanede yoğun bakımda rahatsızlığı nedeniyle ona da geçmiş olsun diliyoruz sinefil olarak. E, yine bu hafta yaba, e, yarışma filmleri gösterilmeye başlıyor. Nefesim kesilene kadar pazar akşamı pazartesi limonata salı kar korsanları her akşam saat yedide daha doğrusu dörtte ve yedide atlasta ...gösterilecek e, ulusal yarışma filmleri, uluslararası yarışma filmleri de devam ediyor tabii ki. E, dediğim gibi daha yoğun haftasına giriyoruz festivalin. Zira aslında uluslararası kabul edilen ve uluslararası yarışmanın yapıldığı... ...uluslararası konukların daha ağırlıklı geldikleri hafta... ...bu ikinci hafta, bu hafta sonundan itibaren başlıyor. Bir yandan tabii etkinlikler de sürüyor. İkinci hafta bunlar da e, biraz... ...daha yoğunlaşacaklar. Bir yandan e, köprüde buluşmalar e, etkinlikleri de başlıyor. E, bir iki tanesi gerçekleştiyse de... ...esas önümüzdeki hafta içinde köprüde buluşmalar... ...festivalin daha marketlere yönelik... ...film yapımcılarına yönelik tarafı da daha yoğunlaşıyor. E, mesela kurgu ile ilgilenenler için... ...yarın saat 12'de Çiçek Kahraman'ın... E, ...söyleşisini, sinema dersini... Tavsiye ediyorum hararetle algının şekillendirdiği kurgu adında e, hem profesyonellere hem e, sinema severlere geniş bir kitleye ...yönelik bir konuşma olacak bu. Çiçek Kahraman'ın... ...nasıl ders verdiğini de... ...bildiğim için gayet keyifli... Bir ...sohbet olacağını da tahmin ediyorum. Çeşitli filmlerden, kendi kurguladığı... ...filmlerden de örnekler... ...gösterecek. Yarın saat 12'de... ...Aksanat'ta. Etkinliklerin çoğu... ...Aksanat'ta oluyor. Pazar günü Salon İKSV'deki... ...Zeki Demirkubuz Sinema dersi hariç... ...ama ona zaten şu anda... ...1200 kişi kadar isim yazdırdığı... ...ve uzun bir bekleme listesi için ona girmek zor olacak gibi görünüyor bunun dışında dediğim gibi köprüde buluşmalar etkinlikleri kapsamında mesela pazartesi günü motor kopya kültürü ve popüler Türk sineması filmi gösterilecek saat 11'de Cem Kaya'nın filmi. biz bunu if esnasında uzun uzun konuşmuştuk Cem Kaya'yı da. Konuk ederek göremediyseniz bir fırsat daha var. Pazar günü 11'de Aksanat'ta. Ardından Cem Kayan'ın da katıldığı ayrıca Ali Organcıoğlu ve Kunt yer aldıkları bir sinema dersi gerçekleşecek. Küçük bütçeyle alternatif yöntemlerle film yapma konusunu 70'lerden bugüne konuşacaklar. Onun ardından da 3.30'da Bir Şey Mi Unuttum Pazarlama adlı bir panel bir sinema dersi gerçekleştiriliyor. Çeşitli pazarlama uzmanlarıyla. Salı günü 11'den itibaren önce dağıtım, izleyici katılımı ve finansman yöntemlerinde yeni akımlar, ardından e, senaryo danışmanlığı üzerine bir söyleşi e, gerçekleşecek. Çarşamba günü ise e, önce ortak yapım marketleri ve eğitim programları tanışma, ardından fonlarla tanışın e, gibi e, daha dediğim gibi yapım ...la ilgilenen... ...sinema meraklılarını... E, mutlu edecek söyleşiler... E, ...ve sohbetler, paneller... ...yarılacak... E, ...Beyoğlu'nda Aksanat binasında... E, ...evet... ...bir takım tabi partiler de... ...gerçekleşiyor... ...biz o partileri... E, ...geçmeden evvel... ...yarın akşamki partilerden bahsetmeden evvel... ...o partiye temasını veren... E, ...filmden... ...B filminden... ...Batı Berlin'de Şehvet ve Müzik... 1979-1989 filminden bir parça dinleyeceğiz. Ondan sonra da yarınki partiden biraz bahsedeceğiz. West BAM featuring Richard Butler. You Need the Drugs. Monday morning see you picking up the fun Ticking down the last time before the credits run And traffic isn't moving or it's moving awful slow To the sound of you complaining we got nowhere left to go You need a drive das come down you need a drive bam featuring Richard Butler. You need the drugs de dinlediğimiz eee festivalde gösterilecek taze belgesellerden B movie, eee B filmi Batı Berlin'de Şehvet ve Müzik 1979-1989 belgeselinin eee kullanılan parçalarından Biriydi. Bol parça e, tabii ki müzik üzerine Berlin üzerine e, bu filmde e, çalınıyor. Birazdan birkaç şarkı daha çalacağız zaten fakat e, hatta size bu şarkılarla veda edeceğiz. Ona geçmeden son e, birkaç söyleşiden daha bahsedelim festival kapsamında gerçekleşen ve gerçekleşecek. Dün... E, Kaçırdığımız, benim en azından kaçırdığım fakat şu anda dinliyorsanız ve gitmediyseniz sizin de maalesef kaçırdığınız ilginç bir söyleşi gerçekleşti İstanbul Modern'de. Sinematekin kuruluşunun 50. yıl dönümü şerefine. Bunu geçen hafta da duyurmuştuk. Gayet de iyi geçtiğinin haberlerini de aldık. Onat Kutlar'ın anıldığı çok keyifli bir söyleşi olmuş. Hülya Uçansu moderatörlüğünde Atilla Dorsay, Zeynep Oral, Vejdi Sayar, Jakşalom ile ve Cevat Çapan ile ee, onu kaçırdınız ama iki söyleşi daha var ee, özellikle hatırlatmak istediğim bunlardan bir tanesi animasyonla ilgilenenler için yeni Alman canlandırma sineması Üzerine ee, salı günü saat 5.30'da Pera Müzesi Auditorium'unda zaten film festivalde de biliyorsunuz yeni Alman canlandırma sineması üzerine özel bir seçki gösteriliyor. Ve e, Leipzig Uluslararası Belgesel ve Canlandırma Film Festivali'nin canlandırma bölüm yöneticisi Richter de bu söyleşide yer alacak. Aynı gün saat 1.30'da ve 4.00'da film programları gösteriliyor. Yine Pera Müzesi Auditorium'unda e, Gündüz işiniz yoksa bütün bir salı gününü yeni Alman canlandırma sinemasına ayırabilirsiniz. Perşembe günü ise İstanbul Modern Sinemada 16 Nisan Perşembe 5.30'da 100 yıllık acı adlı bir e, söyleşi gerçekleşecek. Bu söyleşinin öncesinde de e, bir gösterim daha doğrusu iki gösterim yer e, Homo politikus ve sessizliğin mirası saat 4'te gösterilecek bunlardan biri e, gerçek bir görüşme üzerine kurmaca bir film diğeri ise bir belgesel e, 1915'in 100. yılında e, özel bir program bu filmlerin gösterimi ve üstüne söyleşi olarak e, söyleşin moderatörlüğünü Agos yazarı ve edebiyatçı Pakrat Estukyan yapacak E, ayrıca Fetiye Çetin, Magordech Margosyan, e, Yusuf Kenan Bey Sülen e, ve e, gösterilecek filmleri de gerçekleştiren Hacı Ormanla Kler ve Ana Benjamin e, söyleşte de yer alacaklar. 1915'in 100. yılında e, hatta 24 Nisan'a da çok az zaman kalmışken önümüzdeki Perşembe'de böyle bir etkinlik gerçekleşiyor İstanbul Festivali film Festivali kapsamında İstanbul Modern'de. Evet e, söyleşiler masterclasslar bu hafta oldukça yoğun belirttiğim gibi bir yandan partiler de var e, yarın akşam önce bir konser gerçekleşiyor salon İKSV'de Damon ve Naomi Play e, salonda olacaklar e, müzikleri The Perks of Being a Wallflower Sucks olmanın faydaları ve Greenberg gibi filmlerde kullanılan e, bir ikili bu Yarın saat 9.30'da Salon İKSV'de. Yarın saat 10.30'daysa e, B Movie Tant de Bil partisi var. Demin bahsettiğim B filmi e, şerefine bir parti bu. Diceyliği de yeşim tabak gerçekleştirecek. Yarın akşam 10.30'dan itibaren Crow'da olacak bu parti. E, geç 70'ler, erken 80'ler, punk, elektronik seslerini seviyorsanız bu parti kaçmaz. Festivalin kaçmaz partisi diye hemen Hatırlatalım ve biz de e, B filminden parçalarla size veda edeceğiz üst üste üç e, şarkı e, çalacağız programı kapatırken tam da bu dönemlerin ve bu filmde kullanılan parçalardan önce Nenadan 99 Luftballons gelecek ardından Joy Division'dan Komakino Ondan sonra da Die Totenhausen'dan Halbstark dinleyeceğiz. Evet bu hafta teknik masada Feryal vardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Destekçimiz Çağlayan Eren Dağ'da ayrıca teşekkürler. Destekleriniz bizim için çok değerli, çok önemli. Ee, bu hafta festival heyecanıyla bir programımızı daha kaparken herkese iyi seyirler, iyi festivaller, iyi hafta sonları. <gülüyor>